gözlerin kapalıken bir sessiz yolcu gibi gecenin olma Sizde yaşarım ben git, sanki hiç sevmemiş gibi. Bu da geçer geçer. Alçımış Kediler Bahçesi'ne hepiniz bir hafta daha ya daha doğrusu bu hafta daha hoş geldiniz. Ee, geçen hafta da söylediğimiz gibi bu hafta Karim Karakaşlı ile beraber yine sevgi soyusalı konuşmaya devam edeceğiz. Ee, bu noktada Karim Karakaşlı'nın da ses vermesini bekliyorsun. Evet, verdi. Te teşekkür ettik. Rica ederim. Ee, korkunç bir yağmurla, iğrenç bir havayla güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız herhalde. Ee, Çabamız yeter. Evet. Çabalıyoruz herhalde. <gülüyor>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 Sevgi Soysal'ın kadınlığı, kadın meselesinin ne kadar sorun ettiğini kendi başına e, hissetmemek mümkün değil e, şeyde. E, nitekim aslında e, bu 1962 tarihli öykü kitabı Tutkulu Perçem bir yana konduğunda... Tanteroza sevgili Sevgi Soysal'ın ilk çıkış e, çıkışını yaptığı eser olacak. E, biz aslında biraz senle Tante Rosa'yı e, önümüzdeki hafta evet. daha ayrıntısıyla e, konuşmaya...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 ...bir hayvan sahnesi üzerinden. Ha, onun üzerinden evet. yasaklanıyor. Bizi tam olarak bize anlatmak ister misin? Yani e, e, eşekler. Eşe, Onunla ilgili Geçin. bir anladık. Ama hani e, orada tabii... E, bu... ...Sevgi Soysal'ın her bir <gülüyor> e, özel bölümü kitapta... ...bir e, doğa hatta kim zaman... natürmort gibi bir... <gülüyor>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 Aslında Dayatılmış şey diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yani sor soruyorum serbest. Ee, Sevgi Soysal'ın tüm kitaplarında kendinden bir iz bulmak mümkün. Yani hem yaşarken faali, hem yazarken faali aslında bir taraftan. Hani yürümekte de tutuklu, perçemde de, Yenişehir'de bir öğlen vaktinde de, ...zaten anılarında da, şapakta da her birinde. Ee, ama yürümek aslında hani o az evvel dediğim kopuş ve karar meselesinde... Hı -hı. Ee, ...Sevgi Soysal'ın hayatından da bir kesit gibi de okunabilir mi? E, okunur... E...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 Yapanmış. O da zaten onu, bu edebiyatı en temel gücünü veren, onu bu denli, bugün adeta yazılmış gibi bizim için taze ve geçerli kılan, çok da gerekli kılan kısmı. Diyelim ve yürümek bahsini kapatalım kısaca. Yenişehir'de bir vakti ne geçelim istersen. Yani Yenişehir'de bir böyle vakti aslında dönemin toplumsal olayları çerçevesinde farklı farklı kesimlerin farklı hayatlarını sunan... Ve bir metafor üzerinden ilerleyip, yani daha doğrusu öyle yorumlanıp daha sonrasında bu kavak ağacı meselesi, belki anlatmak istersin o kısmı, ee, son bulan bir şey, e, roman Sevgi Soysal'ın, ee, daha çok hani o dönemin toplumsal hareketleri ve hani o sınıf çelişkileri ve e, sınıf çelişkisini en iyi kim yakalayabilir ya da hani kim özünde sindirebilir meselesi üzerinde belki e, ilerlemiş ve hani karakterler de tam o yönden kurgulanmış. Ee, ve o yönden gitmiş ve tabii ki yine kadınlık meselesinin de, bunu artık söylemeye gerek yok, konu edindiği ya da hani şey yapıldığı, dert edinildiği kitaplardan biri. Ee, bir üçgen üzerinden en kabaca ilerliyor Aha. aslında Burjuva bir ailenin çocukları olan Olcay ve Doğan üzerinden. Ee, bu aynı zamanda Sevgi Soysal'a e, orta sınıftan e, yola çıkıp da bir toplumsal mücadeleye solda katıldığında... Nelerle sınanacağına dair bir şeyleri açık bir etme evet. imkanı veriyor. Kendisi yazar olarak bir hayli Ali'nin yanında duruyor. Ali onlardan farklı olarak bu kardeşlerden sol hareket içinde etkin, dayanışmaya önem veren, özü sözü birisi. Çünkü zaten mücadelesi, varlık mücadelesi hı hı. olan bir kişilik. Dolayısıyla. Burada da aslında zaten az hani o dediğimiz hani o hesaplaşmayı Burcuva ailenin.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 ...tanteroza sahip Hı -hı. çıkılması... E, ...sahip çıkın diye vasiyet ediyor... ...hasta e, ...ve tanterozanın da ayrıca... ...daha da özelde bir öneminin olması açısından... ...haftaya sadece tanteroza konuşacağız... E, ekleyeceğin başka bir şey yoksa... ...ufaktan yollanalım... ...yollanalım... ...teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için... E, ...haftaya... E, ...görüşmek e, üzere... ...hoşçakalın... ...iyi akşamlar... Zaman nasıl akıp gidiyor İnsanlar maskelerini ne çok seviyor Yıllarca bir yalanla bir ömür geçiyor da. Hiç kimse yok bir tek günü sonuna kadar yaşamaya mecbursun Nasıl Yalnız... oysa sevgili, bir tek sevgili nasıl dişdirir dünyanın gerçeğini sevgili, bir tek sevgili.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 kazanmak dedikleri kaybetmektir birçok şey oysa sevgi bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini sevgili bir tek sevgi nasıl